Beyaz Sayfa Dinin Yenilmez Gücü Günümüzde insan ilmi, insan idraki ve insan zekası oldukça önemli mesafeler kat etmiş olsalar da henüz işin başında sayılırlar. Günümüzde insan ilmi, insan idraki ve insan zekası oldukça önemli mesafeler kat etmiş olsalar da henüz işin başında sayılırlar pek uzak mesafelerden sesler, sözler, hareketli hareketsiz resimler nakledilmiş ve küreyi arz değişik muhabere ve muvasala imkanları sayesinde büzülmüş, küçülmüş, adeta bir köy, bir kasaba haline gelmiş veya getirilmiş. Fizik, kimya pek çok boyutlarıyla sokaktaki insanın bile hayatına girmiş. Metafizik ve metafizik o esrarlı mahfazalarından çıkıp Eski cadılıklarına bedel, bizlerin en iyisi, evlerimizin de şeref misafirleri durumuna gelmiş, ama insan ilmi de, insan zekası da, insan itraki de henüz çocukluk dönemini yaşamakta. Evet, ilim ve zekanın, kainatın başlangıcı ve sonu hakkında bugüne kadar tatminkar hiçbir ifadeleri olmadı. Yaratılış ve hayatın sırları mevzuunda ne bilim ne de insan muhakemesi, ciddi hiçbir açıklama getiremedi. İnsanoğlunu öteden beri meşgul eden bu önemli hususlar insan idraki ve insan zekası için hala ürperten birer muamma ve bütün metafizişik vak'alar da adeta birer hayret ufku. İnsan ilmi, insan zekası, ihtisaslarımız dışı idrakleri, vahyi, ilhamı, ön seseyi birer sır yumağı sayılan rüyaları Ruhun mekan ve zaman üstü bilgi kaynaklarını, insan benliğinin derinliklerine ıttılağı, tenasüb-i illiyet prensibiyle izah edilemeyecek şekilde cereyan eden metafiziğin fiziğe tesirlerini, kerametli elleri, harika solukları ve duaları, mevcut bilgilerimizi aşan müessiriyetlerini izah edememektedir. Bu gibi meselelerde insanlık, büyük çoğunluğu itibariyle hala dinin teklif ettiği çözümlere sığınmakta, onlara müracaat etmekte ve problemlerin çözümünü gökler ötesi referanslar taramakta. Bütün çarpıtmalara rağmen buna, vicdan ibresinin doğruyu göstermesi diyebiliriz. Bırakın bunları, telepati, kriptomnezi gibi paranormal hadiselerden olan, yaşayan insanların henüz bilinmeyen kabiliyetlerini, ruh güçlerini fizik ötesi alemlerle münasebete geçme istidatlarını bugünkü bilgilerimizle izah edebilecek miyiz? Evet, değil insanüstü varlıkların, yaşayan insanların bile bu gizli yanlarını ne şuur fizyolojisiyle ne de bir başka kabiliyetler açıklamak mümkün değildir. Dünyada pek çok fizikçi, matematikçi, astronom, biyolog, fizyolog, psikolog ve filozof, bu hadiselerin insan şahsiyeti ve insan özünün sonsuzla irtibatının dışında hiçbir faraziye ile izah edilemeyeceği kanaatini taşır. Rica ederim, metafizik veya parapsikoloji gibi gizli ilimlerle alakalı hangi mesele hakkında bugüne kadar tatminkar bir yorum getirebilmişizdir? Bu konular etrafında dünyanın değişik yerlerinde sayısız eserler neşredilmiştir. İçte ve dıştaki bir kısım bilim yobazları bunları kabul etmeseler de bunlar vardır ve gerçek araştırmacıların bunlara karşı lakayt kalmaları da mümkün değildir. Daha şimdiden bazı batı ülkeleri hastanelerinde dua, telkin, ipnotizma, ruh yoluyla tedavi gibi psikoterapik sistemler tenkit edilecek bazı yanlarının bulunmasına rağmen tatbik edilmeye başladı bile. Bunları bir kısım kimselerin zannettikleri gibi üfürükçülük saymak katiyen doğru değildir. Aksine bunlar batıda modern hekimliğin usullerinden kabul edilmektedir. Duanın marazi durumlar üzerindeki tesirine ait bu şekildeki telakkiler, çeşitli hastalıklardan, mesela kemik veya periton vereminden soğuk apseye, ...cerahatli yaralardan kansere kadar daha bir sürü rahatsızlıkta... ...hem de birdenbire şifa bulmuş yüzlerce hasta üzerindeki müşahedeye dayanmaktadır. Bunları aşamayanların dine hücum etmeleri ne kadar garip. Keşke daha temkinli olabilselerdi. Ama ne gezer? Aslında insanoğlunun ölüm, yokluk, hiçlik, kıyamet... ...ve dünyanın toz duman olup gitmesi karşısındaki acılarına... Korkularına, endişelerine çözüm ve teselli bulamayan ideolojilerin, bütün bu problemlere çare vaat eden dine saldırıları da beyhudedir. Zira öyle görünüyor ki, bir gün ilim de, insan zekası da, dönüp dolaşıp mutlaka dinin eşya ve hadiselere bakış çizgisine gelecektir. Ne var ki, bu arada ilim deyip, düşünce deyip, şurada burada ömür tüketenler de, kendilerine yazıklar etmiş olacaklardır. Dinin bütün buğutlarıyla varlık ve hayat adına teklif ettiği çözümler, insan ilminin, insan zekasının sınırlarını açtığı için, bazılarını ve bilhassa da çağın bilim disiplinine sımsıkı bağlı bulunanları, zahiren tatmin etmeyebilir. Hatta böyleleri, dinin hassasiyetle üzerinde tuttuğu pek çok yüksek hakikati, üzerinde durulmaya değmeyen bir kısım gerçek dışı hayaller, farasiyeler görebilirler. Ancak ilim tarihine bakıldığında görülecektir ki, ilahi kitaplarda anlatılıp da bizim bir türlü akıl erdiremediğimiz nice mesele var ki, dün bir çırpıda her şeyi inkar edenler bile bugün onlara yumuşak bakıyorlar. Aslında dinin ne onlar, ne de onların teyit, tasdik ve imzalarına ihtiyacı yoktur. Ancak düne kadar dinin de, dindarın da can alıcı hasmı gibi davranan pek çok aydının, bugün birdenbire çark edip metafizik meselelerde, Kur'an'ın ezel ve ebed boğutlu mesajlarını, en sağlam referanslar kabul etmeleri de üzerinde durup düşünmeye değer bir husustur. Vaka. ...dinin ahlaki değerler ve fasilet açısından müessiriyetini... ...dünden bugüne aklı başında hiç kimse münakaşa etmemişti. Ve edememişti. Ama bu mesele günümüzde daha bir münakaşaya kapalı hale gelmiştir. Evet, bunca yıldır Çin'den, Maçin'den getirilen ahlaki düşünce ve felsefenin... ...kitleler üzerinde ciddi hiçbir yapıcı tesiri olmadığını gördükçe... Dinin o yenilmez ve alem şumul gücü karşısında hepimiz daha da bir büyüleniyor ve ona koşuyoruz.